Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba Bugün Dünya Mirası Adalar program ekibimiz, ben Derya Tolgay, Alporçun, Teknik Masada Selahattin beraberiz. Ee, tıpkı Taksim Meydanı gibi adaların ve İstanbulların hafızalarını etkilemiş bir meydandan Büyük Ada Saat Kulesi meydanından e, konuşacağız bugün e, ve tabi bunu konuşacağımız en iyi, iyi kişi de şu anda Atina'da e, konumuz Akilas Milas aynı zamanda program danışmanımız da Akilas Bey duyabiliyor musunuz bize? Tabi tabi merhabalar Aa, merhaba geldin. Akilas Bey. <gülüyor> Evet e, efendim Adalılar gayet iyi tanır esasında Akilas Bey'e ama e, kısacık bir şey, e, giriş yapayım sizin için. E, siz kentlerdeki bu hızlı değişimi gözlemleyen, adaların yok olmaya yüz tutmuş evlerini, mahallelerini, krakülerini çizmiş eski kartpostallarla, fotoğraflarla, anılara... Ee, ve söylentilere dayanarak Kaybolon'u bulmuş ve yaşatmış, arşivlemiş bir yazar, koleksiyoncu. Aynı zamanda doktorsunuz da. Ee, Birçok da kitabınız var. Ee, Atina'da yaşıyorsunuz ama e, 80 seneye aşkındır da her sene Büyükada'ya, diğer adalara da geldiniz. Gelmeye değil. gayret ediyoruz. Evet. <gülüyor> evet. Ee, şimdi e, konumuz... Ee, şöyle bir şey. Ee, geçenlerde bir Facebook sayfasında adalarla ilgili planlar yapıldığına dair bazı haberler gördük. İşte Saat Kulesi meydanını konuşmamızın sebebi de buydu. Çünkü AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı Facebook sayfasında şöyle bir duyuru yapmış. Büyük Adanın sembolü olan Saat Kulesi'ni orijinal hale getirmek için bir proje çalışması başlattık. İşte Mart sonuna kadar proje çalışmalarını tamamlamış olacağız. Adalarımıza hayırlı olsun filan gibilerden. Evet. Şimdi e, tabi burada birkaç garabet arka arkaya geliyor. Birincisi e, tek parti döneminde işte şeylerin belediye başkanlarının parti İlçe başkanlarının efendim kaymakamların aynı kişi olması gibi, şimdi burada büyükşehir belediyesinin e, yetki alanı içinde olan bir e, yerdeki saat kulesinin eski e, haline kavuşturulması konusundaki çalışmayı adalar Adalet ve kalkınma partisi ilçe başkanı haber veriyor. Neyse bunu bir an geçelim ve bu bir anda e, öyle ortaya çıkıyor. Ne plan yapılmış, ne yapılmış, kimin haberi var, eski hali diye ne kastediliyor? Bunlardan herhangi bir bilgi yok. Şimdi e, bunun altında aynı e, Twitter mesajının altında bir de e, çok beğendiğini söyleyen Adalılar var. Gerçekten de eğer... Bir, e, mutlaka tarih içinde e, orası eski şeklini kaybetmiştir, efendim orijinalinden uzaklaşmıştır, bunların hepsi mümkün. Fakat e, buranın e, ne olacağı hakkında hiçbir bilgi olmaksızın sevinmek mümkün değil. Yoksa herkesi sevindirecek bir şey olabilir böyle bir tarihi mirasın canlandırılması, eski haline kavuşturulması. Onun için bu da, bu da bir ikinci e, şaşırtıcı nokta. Tabii biz her zaman şuna bakıyoruz, böyle şeyler nasıl yapılıyor dünyada? Dünyada bunlar nasıl yapılıyor da insanlar, belli bir yerde yaşayanlar orada yaşamaktan memnun oluyorlar. Orada yaşamayı kendi çocukları içinde düşünüyorlar ve rahatlıkla yaşıyorlar. Burada galiba en önemli şey buranın bir zaman içindeki gelişmesini, Zaman içindeki kazandığı işlevleri korumak, zaman içinde kazandığı işlevleri korumaktan bahsediyorum. Sadece kültür mirası listesine girmiş yani işte koruma kurulunun yetki alanına girmiş yapıların ve alanların o haliyle korunması değil, bütün bir yaşam alanının Korunması ve e, gelişmesinde bu yönde devam etmesi yani bugüne kadar gelen yönde bundan sonra da gelişmesi e, eğer bugüne kadar gelen yönde bugünkü yaşayanları rahatsız eden noktalar varsa bunların da giderilmesi. Fakat burada olan öyle değil, birden ani bir kararla bir şey söyleniyor ve arkasından o gerçek çıkıyor işin bizi en çok şaşırtan tarafı. Bilmiyorum ne diyorsun Derya, böyle değil mi bu işte? <gülüyor> Biz e, bu e, tarihi kısmını şimdi Akilas Bey'e bırakalım, bize e, biraz bilgi versin. Evet. İ, i̇lk haline için evet. bir e, sene e, telaffuz edebiliyor muyuz Akilas Bey? Yani e, e, likör, likör e, satış dükkanı olduğu hale mi gelecek bir de? <gülüyor> Genellikle içki. Evet. Fakat e, yapınızı göstereyim. Pek, e, bu pavionun ya da kulenin bir saat kulesi derdik. Şimdi de öyle. E, değişen bir şey yok yani. Bu son 100 yıl yarfında çünkü bu 1857'de inşa edildi. Hı hı. Tam 100 yıl evvel. Ee, değişen bir şey yok. Bir tek külah vardı. Biraz hı hı. o e, Rus kilisesi kısaca benzeyen o külah var. Soğan tipi. tipi evet. Bir o değişti. Başka değişen bir şey yok. Bir de tabi burası bir e, iskilerin bir e, braserinin bir iskilerin satış paviyonu olarak inşa edildi. Şimdi yani eski haline ...gönüştürülecek olursa... ...bir içki pavyonu olur orası. Heh, onu soruyorum. <gülüyor> Daha da geriye gidecek olursak... ...orası... ...bir... ...şeydir, bir uçurumdur. Deniz oraya kadar gelirdi. Tam denizin üzerinde... ...deniz hmm. aslında edildi bu. Tabi e, oranın manzarası... ...yani bu yörenin... ...ki Macar deniyor. Macar... Macar ...Rumcadan Mezari'den geldi... Mezar de mezarlık varasına Çünkü orası mezarlıktı yani bizdeki ilçecik vardı. bin se ee, bir Fransız tarafından orası dolduruldu. Bu Fransız e, tanımış e, gayet şey bir adamdı mesela e, bütün o Marmara deniz'inin vihasa ada civarındaki bütün fenerleri Kur'an adamdır. Hmm. Fransız uyruklu Fransız bir levanten olması evi duruyor şeyde teve başında evi duruyor o İngiliz eski sefarette konsolosluğun bahçesinin karşısında kuleli bir ev görkemli bir vina e bu adam orasını satın almış ve herhalde imkanlarıyla oradaki mezarlık çünkü o zamana kadar orası mezarlıktır köy Adanın iki mahallesi vardı. Büyük adanın biri Panayıya Mahallesi, yani Meryem Ana Kilisesi'nin mahallesi. Bir de daha eski olan aya Dimitri Kilisesi'nin mahallesi. Bize ee, ki yıllarday Ho Dimitri'nin tarihi mahalle yandıktan sonra o taraflar gelişti, gelişmiş yani şey tarafı, Meryem Ana tarafı. Tabii bu arada başka bir hadise adanın bütün adanın ve adaların bilhassa seni değiştiriyor. İlk vapur yanaşıyor adalara. 1852'de kimlerine göre Lüç'te. bu vapur e, eski adanın limanına yanaşamıyor. Çünkü orası dolmuş. Yani Kayık iskelesine. O bugünkü belediyenin olduğu yerde Pancosun iskelesi vardı. Kesik iskele olarak biliniyordu. Hala duruyor fakat üstünde bir yeni şey yapılmış, iskele yapılmış. Orada yanaşamayınca bir 10 yıl müddetçe a, vapur açıkta kalıyor. O yarların e, açığında kalıyor. Yarılar şeyden itibaren, bugünkü Anadolu Kulübü'nden itibaren ki bellidir ki orası, yüksek bir yerdir orası. Gidikçe alçalı alçalı alçala alçala şeye kadar gidiyor. O pançüsün yani bugünkü e, belediye e, sarayının bir asılın olduğu yere kadar. Orası limandı. Zaten çok da eskiden orası Bizans devrinden beri orası bir liman çıktı. E, zamanla yukarıdan gelen, Hristos taraflarından gelen toprakları doldu doldu ve en sonunda bir tek ufak kayıkların yanaşmasına müsaade hele ee, bir, bir durum elde edildi. Vapurlar tabii daha e, daha geniş, daha büyük. Yandan çarklılardan bahsetiyorum. Hem gelkenliği aynı zamanda hem de bu şeyle Bunlar yanaşamadıkça o şeylerin önünde, yarılanın önünde açıkta demir atıyor ve e, kayıkçılar eee içleri, malları şeyi taşıyordu. Pancus iskelesi zamanla tabii e, bir kenara atıldı. Zaten dolmuştu orası. Ve bodüyü orasını alınca yani yarıları aldı aslında. Mezarlığın şeylerini kaldırdı. Şimdi o şeyin arkasındaki eski kilise için o doğalgaz şeyleri yapılırken orası açıldı. Koca bir şey vardı koca bir sarnıç derlerdi. Kuyu derlerdi yani yukarı kuyu. köy yukarı kuyusu. Ee, yukarıdan gelen kadı şeyden kadın çıkmıştı. Karanfilden gelen sular orada toplandı. Zaten İsa Tepesi'nden şeye kadar en azından 8-9 kuyu vardır. Bunların 3-4'ü kaldı yalnız bugün. Ve su orada toplanıyordu. Bütün kemikleri orada doldur doldurdu ve bu e, Rahmet İmanda Çuvarlı anlatırdı. Kendi görmüş. O Aygaz çalışmalarında bu kuyu oraya çıkmış çalıştıklarında içerisi kemik doldurmuş. Hemen kapatmışlar. <gülüyor> Şimdi e, ve çünkü iskelenen ve polis kulesinin yeri denizde. Hı hı. Oraya kadar doldurmuş boduyu, kendi şeyleriyle, kendi servetinden, kendi imkanlarından e, iki otel ve üç tane kasino inşa etmiş. Bay bir arsa kazanmış yani doldurarak. <gülüyor> evet evet. O gün kadar de. aynı yöntem devam ediyor. Evet. O bundan 20-30 <gülüyor> sene önce, evet. 30-40 daha fazla kırk sene önceki de bir kadar Fransızlar buna bir kadar dedi. E, yerli Adalılar'da kantar ocak iskelesi derleri. Çünkü e, onun hemen şeyin, e, bir içinde Rum e, şeylerin kilisesinin bir iyi gelir getiren bir gazinosu vardı. Kantar ocak gazinosu. Neden kantar ocak? Çünkü onun yanında bir de şey yaptırmıştı. Bir ufak limancık yaptırmıştı. Liman yoktu. Limancın arkasında e, gelen mavnalarda, çektirmelerle gelen malar kantarda tartılıyordu. Ve tabi belediye e, ona şey olan, yüzde kaçını alıyordu. Hı hı. O Kantar'ın or orada olmasından Kantar Ocak Gazinası dendi. Tabi e, bu otelerden şimdi bir tek o prenses oteli kaldı. Tabi değişe değişe e, şey, oteli oldu. E, yani, Otel Tangleter oldu. Otel peter St. Petters Saint Petersburg oldu bir zamanda. Daha sonları e, isim değiştirerek değiştire, değiştire Seferoğlu'nun da eline de geçmişti. Bugünkü hala o duruyor. Evet. Ee, oteller zamanlı şeyle gazinolar e, şeyden çıkarken iskeleden çıkarken Stavrı ve Stavrı ve Stavrı ve otelleri olarak bir de brasseri var yani var orada. Tabii bu iskele tarafı bunlar tam 151 yi level oluyor. 1867'de yani herhalde şans eseri olsa gerek iske, e, vapur iskelesinin onarımı da tam onun 100 senesine e, hı hı. E, rastladı. Saat'ın onarımı demeyeyim artık nasıl olsun, hangi terim kullanma bilmiyorum. O da tam Saat Kulesi'nin 100 senesine rast geliyor. Hı hı. Şans eseri. E, Tabii e, bu iskelenin inşaatından sonra tabi ahşap bir iskeleydi, basit bir iskeleydi. Ee, bütün orası değişiyor ve köyün merkezi köy diyelim artık köyün merkezi oradan ediliyor Pazar yeri gittikçe bu şehir doğru geliyor. Yani yeni vapur iskelesine doğru geliyor. İşte o zaman Sagredos ki Sagredos firması 1857'de bildiğim kadarıyla B İngiliz sefaretinin o zamanki İngiliz sefaretinin tam karşısındaydı ve aynı zamanda iki şubesi vardı. Ee, okuduğuma göre birisi Sansefano yani Şilköy'de ikincisi de Pringipo'da Büyükada'da. Hmm. Ee, Antoine Sagreto e, Fransız olabilir, Yunan olabilir. Çünkü dendiğine göre Bundan 100 sene evvel yani müterekli zamanında o, e, o şeyin üzerinde kulenin üzerinde Yunan ve Fransız bayrakları asılıymış. Bunu bana çok yaslı bir ihtiyar söylemişti bundan 50 sene evvel ne kadar. Hı -hı. Antoine Sagredos bir orasını pek işletemedi. Çünkü hep, boyraz rüzgarlarına her taraftan açık olduğu için orası pek yürümedi. Ve terk ettikten sonra orası e, kubbesi de değişti. Külahı daha doğrusu söyler. Değişti. Kim değiştirdi biliniyor mu? Üstünde bir iş bankası. Herhalde şey belediye değiştirdi. Bence belediye, ben, bakın 1930 kart postalarında bu bugünkü kubbe duruyor. Üstünde i̇şte de şeyleri kuzeyi güneyi doğuyu gösteren Arapça hı -hı. harfli şeyler vardı. Onu ben çizmişimdir. Hı -hı. Daha evvel ki daha basit ve sanırım bir metre kadar daha uzak bir e, külahtı. O dediğim gibi Rus Kilisesi'ne benzeyen bir külahtı. Fakat e, şurası muhakkak orası hiç değişmemiş. Yani inşaatından sonra orası hiç hiç değişmemiş. Bazı büyük koçaman ağaçları vardı. E, o bugünkü e, at meydanının at arabalarının durduğu iki Onlar yok. E, geniş bir kaldırım vardı. Bu kaldırım da herhalde 1800 70'lerden sonra, 78'den sonra o e, Meryemana Kilisesi'nin inziva odalarının inşaatından sonra e, halini aldı. Ve tabii ki şey, çok daha yeni. E, fakat benim kanaatime orası hiç değişmemiş. Belki toprak olan yer da kaldırım olan yer aldı. Asfaltlandı. Başka bir şey yok. değişim bir şey yok. Külahı değişti yalnız. <gülüyor> evet biz bu arada Facebook sayfamızda bu fotoğrafların hepsini paylaştık. Sizin dediğiniz külahı değişmiş. Önceki külah, yani ilk külah halinin de bulabildik fotoğraflarda var. Evet. Sizin de kitaplarınız zaten bu konuda bize çok kaynak oldu. Bu konuyla ilgili daha görsel görmek isteyen dinleyicilerimize Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasına girerek bu görsellere ulaşabileceklerini hatırlatmak istiyorum. Buyurun bir de bir şey sormak istiyorum. Buruna... Ben daha bitmedim yalnız. <gülüyor> Eğer daha da geriye gidecekse orasının mezarlık olması lazım. Ha, evet. <gülüyor> mezarlık aile düzenlenmesi lazım, bilmiyorum. <gülüyor> tabii, şaka bu. <gülüyor> Şimdi, orası aşağı Macar'dı. Yani aşağı, tabii dediğim gibi mezarlıktan geliyor. Bir de yukarı Macar vardı. Yukarı Macar, bugünkü Anadolu Kulübü'nün... ...yani eski Springipoyat Kulübü'nün yeriydi. Aşağı Macar ile yukarı Macar arasında... O cadde tamamen yarıların yanında seyrediyordu. E, haritalarda da adı Grand Rue Macar diye geçiyor. Hmm. Aşağı Macar'da e, şeyin, eski mezarlığın kiliseci kalmıştı. 1930'larda kadar o, o, o, o yıktırıldı o zaman. E, mezarlığın yani bir de o eksik şu anda. Hmm. E, şey. Otel Dore, Otel Brasseri Dore'nin binası duruyor. Kuledinin arkasındaki taş evdir. Yandaki betonlaşmış evler güzel ahşap evlerdi. Şeye gelince, at meydanına gelince orası koca bir mahalleymiş. Koca dediğim işte bugünkü şeyin mahalleymiş. Ee, çıkmazlarıyla küçük ellerini uzatsan iki evi tutardın derdi bana bir yaşlı ihtiyar 1970'lerde. Orası yanmış yandıktan sonra bir tek kuyusu kalmış. Ee, o bahsetmiş olduğum kuyu değil. Ayas, kuyu mi? hala duruyor. Doldurulmuş tabii. Hı -hı. O tam girişte. E, orada bekleyen şeylerin grupların beklediği yerde Hı -hı. koca bir kuyu var. Doldurmuş orası. O köşedeki bina yani e, Ana Kilisesi'nin inziva odalarının altındaki köşe. Bugün orası gariba bir e, Bakaliyen mi nedir orası? Ee, o kişi meşhur bir e, kaféhaneymiş. 1840'larda falan. E, o da eski yani. Bu bahsetmiş olduğumuz neden çok da eski. O Kairis'in kafehanesi ya da gazinosu. E, bu 1888'e kadar e, Natali ve Konstantin Kairis tarafından e, ...işletildi... E, ...Kairis'in ölümünden sonra... E, e, ...onların çocuklarına herhalde devredildi... ...elimizde... ...ki o... ...benim kitabımda şey vardı çünkü... şimdi bulmuştum... E, ...kilisenin tutakları bulmuştum... E, ...bütün malı... ...teker teker... ...damenecanlarından... <gülüyor> şeyden bardaklarından perdelerinden tabaklarına kadar her şeyi not altında Onu görmek mümkün. Anladığına, anlaşıldığına göre çok çok gayet zengin bir kafeleriymiş orası. Nerede ee, duruyor mallar biliyor musunuz? Hangileri efendim? Bu toplanan yani oradan çıkanlar not altına. çıkanlar. 80'den sonra 1888'den sonra kimler nereye gitmişler? Yani, bilinmiyor yani evet. Bilinmiyor. orası tekrar ha, şey olarak e, işlenmiş, işletilmiş gazin olarak <gülüyor> ve zamanla tabi tabi orası şey vardı işte lambaları vardı bilme kaç tane lamba vardı onlara bir gösterdim enteresan bir şeydi o. <gülüyor> Mesela 172 tane şey vardı? Yeşil renkli oturulacak sandalye varmış. Bir de cevizden olanlar 25'miş. Ha böyle bütün sayılar belli. Evet. Bütün sayılar, bütün fenerler yani dışarıdaki eee cami büyük fenerle 28. Evet. İçerideki fenerler 24. Anlaşıldığına evet. göre gayet muazzam bir gazaymış bu gayrin gazinosu. Evet. E, bir de o öbür köşede, karşı köşede madem şeyden bahsediyoruz. ...meydandan bahsediyoruz... ...benim küçüklüğümde... ...Argiri Vratos'un... ...fırını vardı... ...Boğaça fırını ve aynı zamanda adanın... ...sayılı fırınlarından... ...dediklerine göre... ...Argiri'nin boğaçaları... ...o Karaköy'deki fırının... ...boğaçaları ile sarıdeki ...fırının boğaçalarının yarındaydı ...ben bunlara varmıştım... ...hatırlarım küçüklüğümde bunların... ...şey gitti tabi unutuldu... ...bürü tarafta gelince... Yani bugünkü ufak parkın oldu. Yer kilise çıktı. Bence orada kalan tek şey eczaneydi. Ama o eczane de daha yenidir. Yani Ayayani kilisesinden bahsediyoruz, değil mi? Ayayan kilisesi yıkıtıldığında evet. e, Rum Cemaati bir tazminat almıştı ve Hı. bu tazminatla karşıdaki eczaneyi satın almış. Tabii o eczane de e, pek çok sahip değiştirmişti. Evet. Aynı zamanda 1880'lerde kadar bildiğim kadarıyla Rum cemaatın iki okulu Alillo Didaktik ve Rum okulu e, Aya, şeye, Aya Dimitri'ye taşınmadan evvel oradaymış. Bunları satıldıktan sonra da iki Levanten tarafından satın alınmış. Şimdi Akilas ve çok az vaktimiz kaldı. Bir dakika son Buyurun. sözlerinizi alsam sizin sohbete doyum olmaz. İnşallah bir daha bağlanacağız. Devamını yapacağız ama son bir dakika. Evet. Buyurun. Ben mi? Evet, evet. evet. evet. Yani Adem. süremiz bittiği için bir dakikamız ha. kaldı. Aha, bir dakikayla... Ben sandım gibi Yok yok, toparlayabilirsin. Durum böyle aslında tekrar tekrar edeyim. O, o meydan hiç değil yani yenilenecek bir şey yok diyorsun yok yok yo, kesinlikle yoktur Eğer evet. o iki evet. kesilen aracı dikecek olurlarsa evet, evet. Başka, başka bir şey yok peki Değilse o zaman şey şöyle e, söyleyeyim. hep beraber merak edeceğiz yani bakalım ne çıkacak diye <gülüyor> evet. konuğumuz Akilas Milasti Atina'dan bağlandı bize çok teşekkür ediyoruz ama çok kısacık bir şey daha söylemek istiyoruz Akilas Bey'in Heybeliada e, Kütüphanesini Koruma Derneği yararına bağışladığı çizimleriyle bir Takvim oluştu. Tam 8 dilde yapılmış bir takvim. Harika çizimler var. Eğer yılbaşı hediyenizi almadıysanız öneririz. Harika. Ellerinize sağlık Akilas Bey. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Ben teşekkür, ben teşekkür Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben de kapatmadan önce çok küçük bir şey e, e, okuyacağım buradan. Meydanı düzenleme isteği belediyeden değil, kentliler ve kurumlardan geldi. Bir çalışma grubu oluşturuldu, danışmanlar tutuldu ve uluslararası bir master plan çalışması açıldı. Kazana ofis birçok farklı alternatif üretti. Proje sürecinde 180 farklı kamu kurumu ve derneğin görüşü alındı. Binlerce kişiyle görüş alışverişinde bulunuldu. Sonuç olarak iki alternatif üretildi. Alternatifler kamuya açık bir sergiyle ile kentlilerle paylaşıldı ve halkın tepkisi ölçüldü. Olumlu karşılanan proje yedi yıllık bir sürecin ardından hayata geçirildi. Okuduğum bu 2003 yılında Londra'daki Trafalgar <gülüyor> Meydanı'nın Foster and Partners tarafından yeniden tasarlanmasının hikayesini paylaşmak istedik sizinle. Sadece Londra'da değil bu dünyanın birçok demokratik ülkesinde kamusal alana ilgilendiren tasarımlar da böyle bir süreç sonunda halka açık ve şeffaf bir şekilde yapılıyor. Adalılara da e, ve adaya da yakışan bu diyoruz. İnşallah Hoş... bir gün. <gülüyor> Hoşça kalın. <gülüyor> Sağ olun. Adalar Sağ olun. hepimizin diyoruz. Adaları hepimizin. Sağ olun. Hoşça kalın.